Altın Silsile Osman Nuri Topbaş 6. bayezid Bistami Rahmetullahi Aleyh 777-848 Ebu Yezid Tayfur bin İsa Rahmetullahi Aleyh Hicri 161, Miladi 777 senesinde Bistam'da dünyaya geldi. Bistam, İran'da Tahran'la Meşhed arasında, Tahran'ın 410 kilometre doğusundaki Şahrut şehrinin 6 kilometre kuzeyinde tepelerde kurulmuş bir kasabadır. Babası İsa Efendi gayet dindar ve salih bir zattı. Annesi de son derece iffetli, ahlaklı, haya sahibi, mütevazı, ibadet ehli, Saliha bir hanımdı. Çokça dua eder ve rakik kalbi Allah korkusuyla çarpardı. Hayatın değişen şartları ve acı tatlı sürprizleri karşısında daima Allah'ın takdirinden razı olarak yaşar ve her ahvalde Hakk'ın rızasını kazanmaya çalışırdı. Bayezid Hazretlerinin harikulade halleri daha doğmadan başlamıştı. Annesi ne zaman ağzına şüpheli bir lokma alacak olsa bebek tepinmeye başlar. Lokmayı ağzından çıkarıncaya kadar bu hareketi devam ederdi. Bayezid Bistami rahmetullahi aleyhin Cafer-i Sadık Hazretleri'nin torunu İmam Ali Rıza rahmetullahi aleyhten istifade ettiği nakledilmektedir. Bayezid Bistami Hazretleri İlahi muhabbet deryasına dalmış bir hak aşığı idi. Devamlı olarak bedenini mücahede, kalbini de müşahede halinde tutardı. Tasavvuf yolunun ince ve derin manalarına aşina idi. Bu sebeple kendisine Sultanül Arifin, Arifler Sultanı, Seyyidi Arifan, pir Bistam gibi sıfatlar verildi. Sonraki devirlerde bir veliyi met etmek için asrın bayezidi ifadesinin kullanılması bile onun manevi mertebesini ifadeye kafiidir. Bazı insanlar onun tevhid ve hakikat ilimlerine dair sözlerini anlayamadıkları için çeşitli ithamlarda bulunmuş, ona bir takım yanlış fikirler izafe etmişlerdir. Bu ithamlara ehemmiyet verilmemelidir. Nezih Gençliği Bay Yezid Rahmetullahi Aleyh daha çocukken ileride büyük bir Allah dostu olacağının emarelerini sergiliyordu. Her hal ve hareketi ölçülü, sözleri hikmetli, bakışları derin ve manalı, yüzü ise nurluydu. O zamanın meşhur mutasavvıflarından Şakik iblîh rahmetullahi aleyh hacca giderken Bistama uğramış bir cami yanında oynayan çocuklar arasındaki Bayezid'i hemen fark etmişti. Şakik o camide vaaz ederken Bayezid çocuk haliyle gelip pür edep onu dinledi. Bayezid'in hali Şakik'in dikkatinden kaçmadı ve firaset göstererek ''Bu çocuk ileride maneviyat ricalinden bir yiğit olacak.'' buyurdu. Bayezid-i Bistamii Rahmetullahi Aleyh küçük yaşta Kur'an-ı Kerim okumaya başlamıştı. ''Ey örtünüp bürünen! Birazı hariç geceleri kalk namaz kıl.'' Ayet-i Kerimesine gelince babasına ''Babacığım, Cenab-ı Hak burada kime hitap ediyor?'' diye sordu. O da, yavrucuğum, Cenab-ı Hak burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi kast ediyor. Rabbimiz Celle Celaluhu daha sonra Tahel suresinde bu hütmü hafifletti dedi. Bayezit okumaya devam edince, Resulüm senin gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını ve üçte birini ayakta ibadetle geçirdiğini, ve beraberinde bulunanlardan bir topluluğun da böyle yaptığını Rabb'in elbette biliyor. Gece ve gündüzü takdir eden, içinde olup bitenleri kamilen ölçüp biçen ancak Allah Teâlâ'dır. El-Müzemmil 20 ayeti kerimesine geldi. Babacığım ben ''Gece ibadete kalkan bir grup insandan bahsedildiğini işitiyorum.'' dedi. Babası, ''Evet yavrum, onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ashabıdır.'' dedi. Bunun üzerine Bayezit rahmetullahi aleyh, ''Babacığım, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının yaptığı bir şeyi terk etmekte ne hayır olabilir ki?'' dedi. O günden sonra babası gecelerini ibadetle geçirmeye başladı. Bir gece Bayezid Rahmetullahi Aleyh uyandı ve ''Babacığım, bana da namazı talim et ki seninle birlikte namaz kılayım.'' dedi. Babası ise ''Uyu, sen daha küçüksün.'' dedi. Bayezid Rahmetullahi Aleyh şu karşılığı verdi. Babacığım kıyamet günü insanlar amellerini görmek için mezarlarından fırlayıp bölük bölük huzuru ilahiye vardıkları zaman Rabbim azze ve celle bana dünya hayatında ne amel işledin ey kulum diye sorduğunda ben de Ey Rabbim babama bana namazı öğret seninle birlikte namaz kılayım dedim o ise bana uyu sen daha küçüksün dedi diyeceğim. Bunun üzerine babası hayır vallahi böyle söylemeni istemem dedi ve oğluna namazı talim etti. Bundan sonra Bayezid rahmetullahi aleyh de çocuk yaşında geceleri hep kalkar ve teheccüd namazı kılardı. Annesi onu mektebe göndermişti. Bana ve ana babana şükret. Lokman 14 ayet-i kerimesine geldiklerinde, Bayezid rahmetullahi aleyh hocasından bu ayetin izahını istedi. Yapılan tefsir onu derinden sarstı. Kalemi defteri bıraktı, izin alıp koşa koşa eve geldi ve kendisini annesinin kollarına attı. Hem ağlıyor hem de ne olur anneciğim diye yalvarıyordu. Annesi bu duruma şaşırdı. Ne oldu yavrum diye sordu. Bayezid rahmetullahi aleyh şöyle dedi. Bir şey olmadı anneciğim. Bugün bir ayet-i kerime dinledim. Allah Teala bu ayette hem kendisine hem de sana hizmet etmemi istiyor. Çok müteessir oldum. Ben iki evde nasıl hizmetçilik yapayım? Buna benim gücüm yeter mi? Ya hizmette kusur edersem? Anneciğim, Cenab-ı Hakk'a dua et. Bütün zamanımı sana hizmete vereyim. Ya da beni yüce Rabbime bağışla. Hep ona ibadet edeyim. Oğlunun bu haline çok sevinen annesi, Evladım, ''Daima hizmetinde bulunman için seni Allah'a adadım ve kendi hakkımı helal ettim.'' dedi. Bir gün hadis alimlerinden bir zat, küçük yaştaki bayezid Bistami'yi görünce, ondaki güzel hal çok hoşuna gitti. Zeka ve anlayışını ölçmek için sordu. ''Güzel çocuk.'' Namaz kılmasını tam manasıyla biliyor musun? Bayezid Bistami de ona, "Evet, Allah'ın dilediği kadar kılabiliyorum." cevabını verince, "Nasıl?" diye sordu. Bayezid Bistami rahmetullahi aleyh de, "Buyur ya Rabbi. Emrini yerine getirmek üzere huzuruna durdum. Hissiyatıyla tekbir alıyor. Allahu ekber diyorum." Kur'an-ı Kerim'i usul ve kaidelerine uygun bir şekilde tane tane okuyor, tazimle rükuğa varıyor, tevazu ile secde ediyor, vedalaşarak selam veriyorum dedi. O zat hayran kalarak, ey zeki çocuk, sende bu derin anlayış varken, İnsanların gelip başını okşamalarına niçin izin veriyorsun diye sordu. Zira o zat bu takdir ve irtifatların Bayezid'in nefsini gurura sevk edebileceğini ve onun buna mahal vermemesi gerektiğini düşünüyordu. Genç Bayezid-i Bistami rahmetullahi aleyh ise şu arifane karşılığı verdi. Onlar hakikatte benim başıma değil, Allah Teâlâ'nın beni süslediği o güzelliği meshediyorlar. Bana ait olmayan bir şeye dokunmalarına nasıl mani olabilirim? İşte gönlün ulaşması gereken kulluk edeplerinden biri de, bu misalde olduğu gibi, bütün güzellikleri Allah'tan bilmek, onu asla nefsine izafe etmemektir. Sünnet-i seniyeye bağlılığı. Hakk'a vuslat yolunda mesafe alabilmek ancak Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine itaat etmeye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sünnet-i seniyyesine riayet etmeye ve Allah dostlarının örnek, hal, ahlak ve davranışlarına büyük bir titizlikle tabi olmaya bağlıdır. Bayezid-i Bistami Hazretleri de bütün hak dostları gibi sünnet-i seniyyeyi büyük bir şevkle ifaya gayret ederdi. Ondan zerre kadar tabiz vermezdi. Bir gün, İnsanlar arasında veli diye meşhur olmuş bir kişiyi görmek için müritleriyle yola çıkmıştı. O zat evinden çıkıp mescide giderken kıbleye doğru tükürdü. Bayezid Rahmetullahi Aleyh o zatın bu ham ve lakayt halinden çok müteessir oldu ve selam bile vermeden hemen geri döndü. Talebelerine de şöyle dedi. Bu zat, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin öğrettiği edeplerden birine riayet hususunda bile güvenilir değil. Hakkın esrarı hususunda kendisine nasıl güvenilecek? bayezid Bistami Hazretlerinin şu sözleri, onun sünnet-i ne kadar bağlı olduğunu göstermeye kafidir. Allah Teala'dan, ''Beni, yeme içme ve zevce ihtiyacından kurtarmasını istemeyi düşündüm. Sonra kendi kendime, Allah Teala'dan böyle bir şey istemek benim için nasıl caiz olabilir ki? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey istememiş dedim ve bu düşüncemden vazgeçtim. Bayezid rahmetullahi aleyh, her halini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin haliyle mizan ederdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun için tam bir fiili kıstas idi. Onun mühim nasihatlerinden biri de şöyledir. Kim Kur'an-ı Kerim kıraatını ve züht hayatını terk eder? Cemaate devam etmez. Cenazelere katılmaz hastaları ziyaret etmez de, sufi olduğunu iddia ederse, o ancak bidatçidir. bayezid Bistami Hazretleri bir gün yolda gidiyor, bir genç de ayak izlerine basarak onu takip ediyordu. Şeyhin üzerinde bir kürk vardı. Genç, efendim, kürkünüzden bir parça verseniz de, ''Bereket ve feyizinizden istifade etsek.'' dedi. Hazret ona şu muhteşem cevabı verdi. ''Kürkünü değil, bizzat Bayezid'in derisini giysen, onun yaptığı amelleri yapmadıkça bir fayda göremezsin.'' nefisle mücahadedesi Bayezid Bistami Hazretleri manevi hayatının merhalelerini temsili bir ifadeyle şöyle izah eder. 12 yıl nefsimin demircisi oldum. Onu riyazat körüğüne koyup mücahede ateşiyle kızarttım. Kınama örsüne koyup melamet ve mahviyet çekiciyle dövdüm. Sonra beş yıl nefsimin aynası oldum. Yani onu murakabeye aldım. Türlü türlü ibadet ve taatle bu aynayı cilaladım. Sonra bir yıl ibret gözüyle baktım ve ruhumda gururdan, ibadetlerime güvenmekten ve amelimi beğenmekten meydana gelen büyük bir iptilanın mevcut olduğunu gördüm. Bu musibeti kesip atmak için beş yıl daha gayret ettim ve nihayet imanım kemale erdi. İslam'ın o ruhani lezzetine yeniden nail oldum. Yine Bayezid Rahmetullahi Aleyh şöyle buyurur. Her hastalığı tedavi edip iyileştirdim. Ancak nefsimi tedavi kadar zor bir şey görmedim. Halbuki bana, Nefsimden daha değersiz ve kolay gelen bir şey yoktu. Nefsimi ilahi vuslata yolculuk yapmaya davet ettim. Bu zor yolculuk hususunda nefsim direndi ve bana güçlük çıkardı. Ben de nefsin bütün dünyevi arzularını bertaraf ederek Cenab-ı Hakk'ın huzuruna yöneldim. Velhasıl, Cenab-ı Hakk'a vasıl olabilmek için nefsin arzularını bertaraf etmek ve benliğin dik yokuşlarını aşabilmek zaruridir. Zira bir müminin enaniyet ve nefsaniyet tezahürü olan gurur, kibir, ihtiras, öfke gibi bütün manevi felaketlerden kendini koruyabilmesi ancak kendi aslının yokluk ve hiçlik olduğunu layıkıyla idrak etmesine bağlıdır. Bu gönül kıvamına erebilenler için çile ve ızdıraplar karşısında nefsin isyankâr feryatlarını susturabilmek ve o imtihan tecellilerinin hikmet tarafına teksif olabilmek son derece kolaydır. Nitekim bayezid Bistami Hazretleri bir gün sokaktan geçerken, yanlışlıkla üzerine kül dökülmüştü. Her tarafı kirlenen Bayezid Hazretleri hiçbir kızgınlık emaresi göstermedi. Bilakis Allah'a şükredip elleriyle yüzünü sildi. Ardından da bu hadiseyi hikmet ve ibret nazarıyla seyrederek Aslında ben ateşe müstehaktım. Ama Cenab-ı Hak lütfuyla beni affedip Üzerime ateş yerine kül döktürdü de, Beni manen ikaz buyurdu. Bunda ne üzülecek, Ne de kızacak bir şey var dedi. bayezid Bistami'de Allah Korkusu ve Takva Hayatı Bayezid Rahmetullahi Aleyh Allah Teala'yı zikrederken Büyük bir vecd ve istirak hali yaşardı. Namaz kılarken adeta kemiklerinin çatırdadığı duyulurdu. Bu hal onun Cenab-ı Hakk'a karşı duyduğu haşiyetin ve ilahi emirlere bağlılığın bir eseriydi. Yalnızken bile Allah Teala'nın huzurunda olduğunu düşünerek daima diz üstü otururdu. Şöyle buyururdu, Otuz senedir her namaz kılarken kendimi, Nefsani arzularını hakkıyla bertaraf edememiş bir zavallı gibi hissettim. Bir kişi gelip, Bana öyle bir şey öğret ki, Kurtuluşuma vesile olsun deyince, bayezid Bistami Hazretleri şöyle buyurdu, Şu iki cümleyi aklında tut, İlim olarak bunu bilmen sana kâfidir. Bir, Hak Teâlâ sana şah damarından daha yakındır. Her şeyi bilir ve görür. O halde kendini daima ilahi kameraların altında bil. İki, Allah Teâlâ'nın senin ameline ihtiyacı yoktur. Aksine senin O'na muhtaç olduğunun idraki için de Ameli Salih işlemeye bak. Bayezid ve Bistami Hazretleri bir gün camiye gidiyordu. Yağmur yağmış, yollar çamur olmuştu. Ayağa kayınca düşmemek için oradaki duvara tutundu. Bu hengamede duvarı kirletmiş oldu. Sonra düşündü ve kendi kendine henüz ezana vakit var. Önce duvarın sahibine gidip helallik kalsam daha iyi olacak dedi. Gidip duvarın sahibini buldu. Meğer adam mecusi imiş. Durumu anlatıp helallik diledi. Mecusi hayretle, dininiz gerçekten bu kadar dikkatli ve ihtiyatlı davranmanızı emrediyor mu diye sordu. Evet cevabını alınca da, o halde ben de Allah'a ve Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme iman ettim dedi. Bayezid Bistami Hazretleri'nin bu güzel davranışı bereketiyle o evdekilerin hepsi Müslüman oldu. Bayezid rahmetullahi aleyh mescit ve tekkelerin haricinde hiçbir duvara yaslanmazdı. Derdi ki Hak Teâlâ her bir zerrenin hesabını soracaktır. Şu duvara yaslanıp ona zarar vermekse zerreden daha büyük bir haktır. Bayram günleri dışında Bayezid Hazretlerini oruçsuz gören olmazdı. O bu haldeyken Allah'a kavuşmuştur. Onun buna benzer daha nice fazilet misalleri eserlerde nakledilmektedir. Zühd hayatı. Bayezid Bistami Hazretlerine göre zahit hiçbir mal ve mülke sahip olmayan kişi değildir. Lakin asıl zahit, malını mülkünü kendine izafe etmeyen, hakikatte hiçbir şeye malik olmadığı şuuru içinde yaşayan ve gönlünü fani varlıklara eser etmeyen kişidir. Zira meşru kazancıyla servet sahibi olan mümin de hak katında makbul bir kuldur. Böyle kullar daima mülk Allah'ındır. Hepsi Rabbimize aittir. Bizler ancak birer emanetçiyiz idraki içinde olup, sahip oldukları her şeyden Allah yolunda infak ederler. Fani dünyanın aldatıcı oyuncaklarına gönül kaptırmaz, kalplerini dünya servetinin kasası olmaktan muhafaza ederler. Şu ifadeler, Vâyezî de Bistami Hazretlerinin dünyaya bakış tarzını ne güzel hülasa eder. Dünyanın ne kıymeti var ki ona karşı zahit davranmaktan bahsedilsin? Dünya ehli için aldanış içinde aldanıştır. Ahiret ehli için sürur içinde sürurdur. Allah'a muhabbetse Nurdan bir sürur ve nur üstüne nurdur. Yine Bayezid rahmetullahi aleyh, Dünyayı tercih edenle, Ahireti tercih eden kimsenin vasıflarını şöyle sıralar. Dünyayı ahirete tercih eden kişinin cahilliği bilgisinden, Gafleti zikrinden, günahı sevabından çok olur ahireti dünyaya tercih eden salih kişinin ise, sükutu konuşmasından, fakirliği zenginliğinden, yani kanaati hırs ve tamahından, son nefes endişesi sevincinden fazla olur. Kalbinde muhabbet galip olur, sırrı yakınlık makamında bulunur. Nefsi Hizmet bağıyla ile bağlanır. Kalbi takva ve rızayı ilahi istikametinde olur. Ruhu sohbetin ünsiyetiyle huzur bulur. Hakiki zühde üç fasılda erdiğini ifade eden Bayezid Rahmetullahi Aleyh, birinci fasılda dünya ve içindekilere, ikinci fasılda ahiret ve içindekilere, Üçüncü fasılda ise Allah teala'dan gayrı her şeye karşı zahit oldum. Onları gönlümden çıkardım buyurur. Yine bu hususta şöyle buyurmuştur. İlk hacca gittiğimde sadece Kabe'yi gördüm. İkinci gidişimde hem Kabe'yi hem de Kabe'nin Rabbini gördüm. Üçüncü gidişimde ise sadece Kabe'nin Rabbini gördüm. Manevi tekamül için kalbi dünya muhabbetinden korumak kadar, az yemenin de ehemmiyetine dikkat çeken Bayezid Rahmetullahi Aleyh şöyle buyururdu. Açlık bulut gibidir. Kişi az yemeye riayet edince kalbi hikmet yağmurları yağdırmaya başlar.